o yani cehennem saray gibi kocaman kıvılcım atar ayet-i kerimesi hakkında İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Dikkat edin ben ağaç gibi demiyorum kaleler ve şehirler gibi kıvılcım atar diyorum. i̇bn Mace Ahmet İbn-i Es-Sahihinde ve El-Hakim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, veil cehennemde bulunan bir vadidir.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 Buhari et-Tarihul Kebirinde zayıf bir senetle şöyle rivayet eder. Cehennemde yetmiş bin vadi, her vadide yetmiş bin şube, her şubede yetmiş bin bina, her binada yetmiş bin ev ve her evde yetmiş bin kuyu vardır. Her kuyuda yetmiş bin yılan ve her yılanın ağzında yetmiş bin akrep bulunur. Kafir ve münafıkların hepsi vadinin dibini boylayıncaya kadar bunların hepsiyle tek tek karşılaşır. Tırmızı munkatı bir senet ile şöyle rivayet eder. Cehennemin ağzından içine bırakılan büyük bir kaya parçası yetmiş sene düşmesine rağmen cehennemin dibine ulaşmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennemi çok sık hatırlayınız. Çünkü onun harareti çok şiddetli, dibi çok derin ve topuzları ise demirdendir. El-Bezar, Ebu Ya'la, İbn-i Es-Sahihinde ve Elbeyhaki şöyle rivayet eder. Cehennemin içine bir taş atılsa dibine varıncaya kadar yetmiş sene düşmeye devam eder. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Birden ağır bir şeyin yere düşünce çıkardığı gibi bir ses işittik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki,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 Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Üçüncü kat arzda cehennem taşları ve dördüncü kat arzda ise cehennem kibriti vardır. Sahabe-i kiram sordu, ey Allah'ın Resulü, cehennemin de kibriti mi var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Evet var. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin edelim ki o katta öylesine kibrit vadiler vardır ki içine yüce dağlar bırakılsa eriyip su gibi akar. Beşinci kat arzda cehennem yılanları vardır. Ağızları vadi genişliği kadardır. Kafirleri öyle bir ısırır ki kemikleri üzerinden etten eser kalmaz. Altıncı kat arzda cehennem akrepleri bulunur.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 Cehennemde deve boynu kalınlığında yılanlar vardır. İnsanı öyle bir sokar ki onun acısı kırk sene geçmez. Yine cehennemde öyle akrepler vardır ki semerlenmiş katır büyüklüğündedir. Bir defa ısırınca onun yangısı kırk sene devam eder. Tırmızı İbn-i Hibban Es-Sahihinde ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ki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 Orada bir serinlik ya da susuzluğu gideren bir içecek tatmazlar. Sadece kaynar su ve irin tadarlar. Ayet-i kerimelerde geçen rassak hakkında çeşitli görüşler vardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a göre o kafirin cildinden ve diğer yerlerinden akan sudur. Diğer bazılarına göre kafirlerin pis kokulu irinleridir. Kab radiyallahu anh şöyle der.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 Diğer bir rivayet, cehennemde oturduğu yer ise üç günlük yol mesafesi yani rebeze kadardır şeklindedir. Ahmet et Tabarani ve Tırmizi, Fudel bin Yezid'den şöyle rivayet eder: Kâfirin dili bir iki fersah uzatılır. Kıyamet günü insanlar onu çillerler. Fudel bin Yezid, Ebu'l Acılandan şöyle rivayet eder.